1535, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in bir göçebe Arap'a zikri öğretmeleri, evet, bir göçebe Arap Hazreti Peygamber'e gelerek, bana söyleyebileceğim bazı şeyler öğretir misin, dedi, Hz. Peygamber şu kelimeleri söyledi, La ilahe illallahü vahdehullâ şerîle, e elâhu ekber kebîrâ, velhamdülillâhi kesîrâ ve sübhanülâhi rabbî, le âlemin, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bilâhil azîzil hakim, biricik ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah Teala'ya çok cahamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı ortaktan tenzih ediyorum. Günahlardan kaçınarak ibadete yöneliş ancak Hakim ve Aziz olan Allah'ın kudretiyle gerçekleşir buyurdular. Bunun üzerine göçebe Arap, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar Rabbim için söyleyeceğim şeylerdir. Kendim için ne söylemeliyim?" dedi. Hazreti Peygamber buna da şu karşılığı verdiler. Kendin içinde şu kelimeleri söyle, Elâhüm mağfirli, ver hamni, vehtini, ver zukni, ey Allah'ım beni affet ve bana merhamet et, beni doğru yola eriştir ve bana rızık ver, göçebe Araplardan biri Hazreti Peygamber, ey gelerek, ey Allah'ın Resulü Kur'an'dan bir şeyler öğrenebilmek için bütün gücümü harcadımsa da hiçbir şey öğrenemedim, bana Kur'an'ın yerine geçebilecek, onun sevabını kazandırabilecek, bir şeyler öğretir misin, dedi, Hazreti Peygamber, Sübhanülahi velhamdülillahi Ekber. Allah ortaktan münezzehtir, hamd ona mahsustur, Allah'tan başka ilah yoktur ve o her şeyden yücedir, kelimelerini söyle, buyurdular, göçebe bunları tekrarlayarak parmaklarıyla öğrendiğine dair bir işaret yaptı ve sonra, ey Allah'ın rasulü bunlar Rabbim içindir, peki kendim için ne söylememi tavsiye edersiniz, dedi, Hazreti Peygamber buna da, elahüm mağfirliği, verhamni, ve afini, verzubni, vehtini, Rabbim beni affet ve bana mer rahmet et beni şifaya kavuştur beni rızıklandır ve doğru yola ilet kelimelerini söyle karşılığını verdiler bunun üzerine göçebe Arap kalkıp gitti Hazreti Peygamber onun arkasından bu kişi ellerini hayırla doldurarak gitti buyurdular